Ama abdest alınmadan da bir insanın namaza başlanması mümkün değildir. Tabi bu e, şartlar e, namazın öncesinde olan şartlar ama bu şartlardan e, yanı sıra kişinin mükellef olması için gerekli olan şartlar da vardır ki örneğin o namazı kılabilecek takata e, güç yetirebilmesi ki ileriye dönük bundan bahsedeceğiz. Bir insan e, namaz kılamayacak yani rükü ve secdesini yapamayacak. Bir durumda olsa, imayla dahi kılamayacak yani başını dahi hareket ettiremeyecek bir durumda olsa e, bu kimse namazların nasıl kılmalı mıdır? Yoksa namaz farziyeti bundan düşer mi? E, bununla alakalı meseleleri ileride okuyacağız. O yüzden e, namazın farz olması için gerekli olan şartlar artı kılacağımız namazın sahih olması, caiz olması için gerekli olan şartlar ki bugün nasip olursa bunlardan bahsedeceğiz.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 Üçüncüsü ama burada iki olarak söyleyebiliriz onu vel encas necasetten temiz olması ki alâ mâ geride anlattığımız üzere. Üçüncü şart ise ve yesturâ avretehu avret örtmesi gerekecektir. Şimdi avret mahalini örtmek namazın yine olmazsa olmaz olan şartlarındandır. Peki bu avret mahalini örtmek derken avret nedir? Bunu aslında detaylı bir şekilde biraz sonraki ibarada okuyacağız.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 Ama e, diyelim ki ruku'da durdu. 3 dakika durdu varsayayım. 3 dakikanın 2 dakikasında avret mahalli çıktı da 1 dakikasında kapattı.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 Göbek altından disk kapağına kadar olan bir bölümdür. Peki disk kapağı avret midir? Ve minel avreti disk kapağı da bizzati avret olarak değerlendiriliyor sahih olan görüşe göre.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 E, bu durumda avrettir diyoruz ya diz kapağı da o açılması namazı engel olur mu olmaz ama engel olmaması oranın avret olmadığından dolayı değil o miktarın e, dörtte bire ulaşmamasından dolayı yani ayağın dörtte birine ulaşmayacağından dolayı çünkü disk kapağı müstakil bir uzuv değildir. E, bu sebepten dolayı namaza mani değil ama bizatihi orası da avret olarak değerlendirildiği için kişinin onu dörtmesi gerekecektir bu bahsettiğimiz erkek hakkında. Peki kadının avret mali nelesidir? Ve bedenül mer'etil hürre. Hür olan kadının avreti ise e, avret olarak değerlendirdiğimiz zaman bu hür olan kadının bedeni kulluha av, kulluhu avra. Tamamı nedir? Avrettir. İlla veçaha ve kefeyha. Yüzü hariç bir de elleri hariç. Şimdi e, elinin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 E, yüz konusunda da aslında böyle bir tartışma vardır. Bu Bekir el-Razi el-Cessas'ın e, ahkamül Kur'an'la baktığımız zaman يُدُونِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ ayet-i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 Bazıları namazda davret olduğu işte ayağın altıyla üstünü ayıranlar i̇bn Abidin Rahimullah bu noktada üç farklı rivayet sahih olarak rivayet getirmektedir ama bunların tamamında şu ortaya çıkar ki namazda biraz daha müsamaha vardır.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 Ve mekana avret minimumu erkek için avret kabul edilen ve avret minimumu eme cariyelik hukukunda da cari açısından avrettir.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 Fetva makamları tarafından ve o şekilde ifade edilmiştir. Ki ihtiyat da zaten budur. Artı Ebu Anife ve İmam Ebu Yusuf Rahimullah'a göre de en sağlıklısı, en güzeli de bu kişinin yine elbiseyle namaz kılmasıdır. Peki ve menlem yecit sevbel. Yukarıda da bir elbisesi vardı ama necisti, pisti. Hiç elbisesi yok. Elbise yok derken illaki gömlekti, vardı, cübbeydi şeklinde düşünmeyelim. Vücudunu örtebilecek bir şey yok.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 namaz ibadetlerini harfiyen yerine getirme noktasında onlara ve cümlemize de şuur ihsan edesin inşallah. Peki gelelim meselemize. Ve lem yecisbe bir insan namaz kılacak ve avretini setredecek bir parça kumaş dahi olsa bulamayacak olsa, sallahu yani bu insan çıplak olarak namazını kılar ama nasıl kılacaktır? Çıplak namaz dediğimiz zaman kaiden oturur. Ayaklarını kıbleye doğru uzatır. Ki böyle bir halde oturması avret malinin en azından galiz olan avret malinin kapanmasına etkendir. Bir de tek başına bulunduğu bir ortam insanlarla beraber değil. Oturur ve bu şekilde ima ima'en bir rükû ve sucud baş işaretiyle rükûsunu ve secdesini yaparak namazını kılacaktır. Rükû da biraz başını eğecek, secde de daha fazla eğecek ve böylece imayla namazını kılmış olacak. Peki böyle bir insan feensalla kaymen varsayayım ki ayakta kılacak olsa rükû ve secdesini yaparak yani giyinimli olan bir insan nasıl ki sağlıklı bir insan namazını ayakta rükûsünü ve secdesini yaparak kılıyorsa bu da böyle kılsa bu namaz sahih olur mu ehu bu namaz caizdir sahihtir ancak vel eftal birinci anlatıldığı şekline namaz kılınması daha eftaldir, daha evladır birinci anlatıldığı şekil ise oturarak namazını ima ile kılması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 Hikem kitaplarında hikmetlere beyan eden kitaplarda yani bedensel birliliği sağladığımız gibi kalbi birliliği sağlamanın önemi de bize bir şekilde vurgulanmış oluyor. Bir de bu kıbleye yönelmek dedik de kıblede as olan nedir? Kıblede as olan kabe'nin bizzatı taşı değil, onun bulunduğu yerdir. Hatta bundan dolayı Allah muhafaza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 Yerde yani binek üzerinde kılmıyor ise imkanı olduğu müddetçe Kabe'ye yönelmesi namazın önce olan şartlarındandır. Fe behet aleyhil kıble şayet kişinin bulunmuş olduğu yerde kıblenin neresi olduğunu bilemese, karıştırsa ve leyse bi hadretihi men yes'eluhu anha ve kıblenin ne taraf olduğunu soracak biri de yoksa yanında bu durumda iştehede iştehad eder, araştırır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 Ve alim. Ve rabbil alamin. Allah Teala Fatiha. Bismillahi r rahim Alhamdulillah rabbil alamin. al rahim Malik yümdin.